Botanitopya Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesutan Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takip olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Ee, sevgili dinciler bugün size etçil bitkilerin kraliçesi Venüs sinek kapanı anlatacağım. Bilimse adıyla Dionea Muscipula. Henüz bitkilerin etçil olup olamayacağının tartışıldığı yıllarda bu muhteşem bitkilerin ekolojisini anlamaya çalışan Darwin'e göre hareketin hızı ve gücüyle dünyanın en harika bitkilerinden biri. Bataklıklarda bitkilerin ihtiyacı olan azot, fosfor gibi minerallerin az olduğu topraklarda büyüyen etçil bitkiler Darwin'in de gözlemlediği gibi avlarını tuzağa düşürüp öldürüp sindirerek eksik besini hayvanlardan almalarını sağlayacak adaptasyonlar geliştirmiş. Bugün dünyada bu özel adaptasyon paketine sahip 700'den fazla tür tanımlanmış. Antarktika hariç her kıtaya özgü etçil bitki türü var. Venus sinek kapanısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki sulak alanlarda, Carolina'nın kıyı bataklıklarında yetişen böcek ve örümcek ile beslenen çok yıllık bir bitki. Yapraklarının üzerinde. Tüysü yapılar var. Bitkinin hücrelerini uyarmak üzere özelleşmiş tüysü yapılar var. Bir böcek bu tüylere dokunarak uyarırsa hızlı bir bitki hareketini yani rapid plant moment'a sebep oluyor ve kendini tuzağın içinde buluveriyor. E, sinek kapan bir yağmur damlasını ya da rüzgar hareketini böcekten ayırt edebilecek şekilde evrimleşmiş. E, tüylerin farklı noktalarının düzenli olarak uyarılması gerekiyor e, hareket oluşması için. Tüylerin uyarımı belli bir eşiği açtığı anda hemen mekanizma tetikleniyor ve yaprak hızla gerilerek karşılıklı olarak kapanıyor. Nem, ışık, böceğin büyüklüğü, bitkinin genel büyüme durumu gibi pek çok faktör giriyor devreye ama genelde 100 milisaniye içinde olup bitiriyor her şey. Ve kapan yaklaşık 12 saat boyunca kapalı kalıyor. E bu süre içinde de bitki sindirim asitleri salgılayarak böceği sindiriyor. Ve tek amacı var bunu yaparken onun yapısındaki azot ve mineralleri gasp etmek. E, su miferi, güneş gülü ve size bir programda anlattığım su ibriği ve elbette venüs sinek kapanı gibi etçil bitkiler yüzyıllar boyunca doğa bilimcilerinin ve botanikçilerin ilgisine mazhar olmuş. Yaşım boyunca hatırı sayılır sayıda e, olan üstü bitkiyle karşılaşmış olan Kaurosineus, e, sisteme naturalın devamı niteliğinde olan 1774 yılında yayınladığı Sistema Vegetabilium" eserinde Venüs sinek kapanını Miraculum Natura yani doğanın mucizesi ilan etmişti. Erken modern botaniğin yükselişinde kritik bir öneme sahip olan o transatlantik yazışmalar ve örnek alışverişlerinin olduğu iletişim ağı bu bitkileri olan merakı ve tutkuyu da gözlerine seriyor. Bu bitkiyi bulup canlı nakletmenin zor oluşunun da sahip olma tutkusunda payı vardı. elbette. 1759'da örneğin Kuzey Carolina valisi Arthur Dobbs uzun zamandır tanıdığı İngiliz botanikçi Peter Collins'ına sinek yakalayan bir bitki odunda bahsediyor. Şöyle yazmıştır ona. Bitki krallığının büyük harikası çok merak edilen ve bilinmeyen dokunmaya duyarlı bir tür cüce bir bitki. Yaprakları bir kürenin dar bir dilimi gibi, bir kesenin yaylı kapağı gibi iki parçadan oluşuyor. İç bükeyi kısım dışa doğru, girintili çıkıntılı kenarları olan her bir kapağ geriye doğru düşüyor. Demir yaylı bir tilki kapanı gibi. Yapraklara dokununca veya aralarına herhangi bir şey ya da böcek düşünce bir yay kapanı gibi anında üzerine kapanıyor ve onu hapsediyor. Beyaz çiçekleri var. Bu şaşırtıcı bitkiye fly trap sensitive yani sinek kapanı adını verdim. Evet bu açıklama üzerine Kolonis'in daha detaylı bilgi ve örnek istiyor. Birkaç yıl sonra da Philadelphia'da doğa bilimci John Bertram'a Venüs Sinek Kapa'nın kuru bir yaprağını Linus'a gönderdiğini ve heyecanla onun görüşünü beklediğini yazıyor. Tabii şunu da belirtmeden geçmeyelim. Plant Humanities Ork'sesinde John Schaeffer, Venus Flytrap, Queen of the Carnivorous Plants, yani Venüs Sinek Kapa'nın etçili bilgilerin kraliçesi makalesinde... Bu transatlantik yazışma ve örnek paylaşma anda e, Venüs sinek kapanına Argo'da Vulva anlamına gelen T.P.T. Wichit adını e, verdiklerini söylüyor botanikçilerin e, Botanik örnekleri cinselleştiren erken dönem doğa bilimcilerin erkek merkezci bakış açısını açıkça ortaya koyduğunu söylüyor bu durumun. Sadece Venüs sinek kapanı değil küstüm otu e, Mimosa Pudica gibi. Dokunmaya duyarlı bitkiler de yazışmalarda bu cinsel imalardan payını almış. E, Şafer bu yazışmalardan örnek veriyor. Ben de makaleden aktaracağım size. E, Venüs sinek kapanın fanfatal cazibesine olan hayranlık, İngiliz keten tüccarı ve doğa bilimci John Ellis'in önerdiği isimle de elbette ulaşır. Bitkinin Latince adı Dionaea muscipula. E, Diona cins cinsatı bu malum cinsel imalardan dolayı ol, olsa gerek Yunan tanrıcısı Afrit'e işaret ediyor. Yani Moskipulo ise fare kapanı demek. Tabii e, Elis'in yazışmalarda dönen bu erkek merkezci gevezeliklerden ne kadar etkilendiği belirsiz ama bu çağrışımların e, Venüs sinek kapanının uzun yıllar popülerliğini korumasına e, katkısı olduğu kesin. Kraliçe Charlotte tarafından Kuzey Amerika'daki botanik örnekleri toplamakla görevlendirilen elisin çağdaşı William Young, canlı benim sinek kapanlarını Avrupa'ya ilk olarak 1768 yılında getirmeye başarmış ve bazılarını ünlü bir fidanlık sahibi olan İngiliz James Gordon'a göndermiş. Önce İngiltere'de sonra Fransa'da tanıtımını yapmaya devam etmiş sinek kapanlarının. Young, 1767 yılında e, bitkiyi renkli bir ilüstrasyonla birlikte e, yayınlanmamış olan Natural History of Plants, e, bitkilerin doğal tarih eserinde Young Sanya olarak etiketlemişti. Dobbs'ın ilk tanımından yaklaşık 10 yıl sonra, 23 Eylül 1768 tarihli mektubunda Alice Ecarus Neuza, Venus sinek kapanının ayrıntılı bir açıklamasını yapıyor ve onu, Küçük keskin kırmızı dikenlerine sanki doğa tarafından böceği tuzağa sıkıştırması, mücadele ederek kaçmasını önlemesi için tasarlanmış gibi diye tarif ediyordu. Hiç bu kadar harika bir fenomen görmediğini itiraf eder Linus. Bu nadir ve yegane Diona bitkisini Uppsala'daki Kraliyet Bilimler Derneği'ne takdim eder ve Elise ise eksistik için teşekkürlerini iletir. E, o zaman için e, böyle kabul ediliyordu belki ama bugün Elisin e, geçmeni yaprakları için tetikleyici bir mekanizma görevi gören kırmızı dikenlerin işlevini yanlış yorumladığı da biliniyor. E, 1770 yılında Elis Directions for Bringing Overseas and Plants from the East Indies, yani Doğu Hint Adaları'ndan Tohum ve Bitki Getirmek için Talimatlar adlı broşüründe, Venus Sinek Kapa'nın ilk yayınlanan da olduğu 1768 tarihli mektubunun gözden geçirmiş versiyonunda doğanın yaprağının üst eklemini yiyecek yıkılamak için bir makine gibi biçimlendirdiğini yazmış. Bu açıklaması Linus'a yazdığı ve bitkinin beslenmek için böcek ağzından hiç söz etmediği mektubuna kıyasla düşüncesine önemli bir kaymaya, bir değişikliği işaret ediyor. Ancak Linnaeus yazışma ağa içinde biraz farklı bir anlatıyı desteklemiş. Kasım 1768 tarihinde Hollandalı botanikçi Nikolas Lawrence Burmana bu konudaki görüşünü şöyle özetlemiş: "Yapraklar mimosa daha hassas. Eğer bir böcek veya sinek sürünür veya yaprağın üzerine oturursa, e, galimet dışarı çıkmasın diye dikenli yapraklarını kapatıyor. Mahkum yorulunca yaprağını açıp salı veriyor. Evet bu cümleleri ne olsun? hatalı bir şekilde bir tür yakala bırak mekanizmasını tarif etmiş aslında. Ve evet, sevgililer bu noktada bir müzik arası verelim. E, Marina Diamandis'in geçen yıl çıkan Ancient Dreams in Modern Land albümünden Venus Fly Trap parçasını dinleyelim. Hayata ne verirsen geri alırsın. Venus sinek kapanı olmak varken neden duvar çiçeği olasın diyor. Dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açıkördünsünüz. Fantastik hikayeleri ilham vermiş etçil bitki Venus sinek kapanından konuşuyoruz. Elin avusun ardından Venus sinek kapanı Amerikalı doğa bilimci, politikacı, tamız Jefferson'ın da dikkatini çekmiş. Ocak 1886'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden yurt dışından Venüs'e kapan örneklerin toplamaya başlamış. Birçok doğa bilimcileri yazışmış bununla ilgili. Birçok girişimde bulunmuş. 1804'te Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olduğu dönemde bir yandan resmi görevlere meşgul olurken bir yandan da yine bu girişimlere devam etmiş. İkinci dönemin bitiminden sonra nihayet Nisan 1809'da E Karalarlan'ın bataklarında yaşayan venüs sinek kapanlarını, tohumlarını elde edip onları yetiştirmeyi de başarmış. E başta söylediğim gibi birçok botanikçinin meraklı ilgisini çekmiş bu venüs sinek kapanı ama Darwin'e gelinceye kadar bu bitkinin böcekleri gerçekten beslenmek için hareket ederek avladığı bilinmiyordu. Darwin'in özel merakıdır ama itçili bitkiler. 1860 yılında İngiltere'de bir fundalıkta güneş gülü Drosera rotundifolia) ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra şöyle yazmıştı. Drosera'yı dünyadaki tüm türlerin kökeninden daha çok önemsiyorum. Eylül 1860'a kadar e, güneş gülüyle birlikte venüs sinek kapağının üzerine de e, çalışır. E, Darwin bu esrarengiz etçili bitkilerle yaptı dedikleri 1875 yılında Insectivorous Plants e, Böcekçi bitkiler resiminde yayınlamış ve geniş yankı uyandırmıştı. Kent Thompson'ın yazdığı Mehmet Bono'nun çevirisiyle Ginko bilimini yayınladığı Darwin'in En Güzel Bitkileri kitabında okuyabilirsiniz. Onun etçili bitkilerle ilgili yaptığı deneyleri aleti olarak. Öte yandan Venüs kapanından ve onun ölüm saçan tuzan incelemekten zevk alan tek Darwin o değildir. Gerçekten de bu bitkileri olan hayranlığını büyük babası Erasmus Darwin'den almış. Sonra onun çalışmalarında oldu Francis Darwin kendi bulgularını bir sonuca ulaştırmıştı. Erasmus Darwin'in iki bölümden oluşandığı Botanik Garden, Botanik Bahçesi şiirinde ikinci yarısında kendi botanik notları ve gözlemleri birlikte Darwin, linyan sistemini anlatmaya çalışıyordu. Bitkiler üzerine mitolojik ve fizyolojik tartışmayı şiir dizeleri ve teknik tip notlar aracılığıyla dikkatle iç içe dokuyarak hem genel okuyucuları hem de botanik uzmanlarını kapsayan geniş bir kitleye hitap ediyordu Darwin, Erasmus Darwin. Aslında Erasmus Darwin ve Botanik Garden şiiri gerçekten özel ve onu bir başka bir programda konuşmalıyız ayrıntılı olarak. Erasmus bu eserinde Drosera'nın yani güneş güllerinin viskoz malzemesini yalnızca küçük bir, Böceklerin yaprakları istila etmesini önleyen bir mekanizma olarak değerlendirmiş olduğunu görüyoruz. E, kapsamlı notlarında deniz sinek kapanı ile ilgili ayrıca şunları da yazmış. Diona Muske böceklerin e, yağmalanmasını önlemek için daha harika bir düzenek vardır. O kadar sinirli ki bir böcek üzerine süründüğünde katlanıyor. Onu ezerek ya da parçalayarak öldürüyor. Erasmus, sinek kapanın tırnak içinde bu sinirli davranışına ilk 1886 yılında Dörby Şahir Ashburn Hall'da olmuş. Ardından yazar ve botanikçi Mary Elizabeth Jackson'dan sinek kapanın renkli bir resmini yapması istemişti. Jackson daha sonra Sketches of the Physiology of the Vegetable Life bitkisel yaşamın fizyolojisini eskizleri makalesinde bu etçil bitkiye dikkat çekecekti. Venüs Sinek Kapa'nın çoğu 18. yüzyıl çizimleri Erasmus Darwin'in metnine de yer verilen de dahil olmak üzere James Robertson orijinal levhası model olarak çizilmiş. Charles Darwin, etçili bitkilerin ölümcül hareketi üzerine 1860 yılında düşünmeye başlamış. Bu bitkilerle ilgili çalışmasını ulaştığınız arasında Amerikalı doğa bilimci Mary Treat ve Joseph Dalton Hooker da vardı. Darwin'in yakın arkadaşı olan daha sonra İkiz Ukrayet Botanik Bahçeleri Yöneticiliğini babasından devralacak olan Hooker, ona bol miktarda canlı örnek sağlamış. Dünyanın farklı köşesinden köşelerinden muhabilerin oluşturduğu bir ağ ve Kew'un küresel kaynaklarıyla donanmış olan Darwin, bu sayede Dağnamızın arka bahçesindeki serasında bitki etçiliği üzerine ayrıntılı araştırmalar yapabilmiş. Aslında Darwin'in biyoloji üzerindeki kalıcı etkisini önemli bir kalıcı etkisini büyük ölçüde Venüs sinek kapanığı ve diğer etçil bitkiler üzerindeki çalışmalarına bağlı olduğunu, buna temel buna temellendiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Francis Darwin kendi deneylerini yürüterek kitabın Bitki etçiliği üzerine bulgularını daha da geliştirmeye çalışmış ve 1888 yılında da gözden geçirilmiş, ikinci baskı yayınlamış. Bir bitkinin hayvan avını tüketebileceği fikri çokça tartışılmıştır ama Charles Darwin'in deneysel kanıtları, İngiliz fizyolog John Burden-Sanderson, Mary Treat ve diğerlerinin çalışmaları sonucunda bu bilimli dünyasıca kabul görmüş etçilik birliklerin varlığı. Evet gerçekten Bitkiler hayvan avlarının tuzaklarını çekebilir, yakalayabilir ve sindirebilir de. Sonraki yıllarda bu bitkilerle ilgili bilimsel bilgi çoğaldıkça onların bu yırtıcı davranışlarına dair kültürel bir heyecan da başlar. Bitkisel kralla ait organizmaların değil etçili hayvanlardan beklenen bu özellikler. 19. yüzyılın sonlarında bilim insanlarının insanların çalışmalarının olduğu kadar sanatçıların ve kurgu yazarının çalışmalarına da ilham kaynağı olur insanın hayal gücünü harekete geçirir. 19. yüzyılın sonunda Anglo-Amerikan literatüründe düzenli olarak Madagaskar'ın insan yeni ağacı gibi kimi canavar bitkilerden söz edilen hikayeler de yer almaya başlar. Siz de daha önce bir programda bahsetmiştim. En güzel çiçek kitaplarından biri olan Robert Thornton'un The Temple of Flora adlı kitabında da dramatik bir manzara içinde Venus Sinek Kapanı vardır. Twitter adresinden paylaşacağım sizinle. Bir batak Bataklık manzarası bu. E, kompozisyonun sol alt köşesinde kokusuyla leşle beslenen tozlayıcıları kendine çeken benekli mor kokarcı lahanası vardır. Onun üzerinde yükselen boru biçimli yapraklarıyla sarı yeşil sürağe bitkisi görünür ve beş taç yapraklı çiçekleriyle bir venüs sinek kapanı görünür yine bu e, şeyde kompozisyonda avlarını cezbetmek, yakalayıp sindirmek için tüyler ürbetici mekanizmalar kullanan bu etçiller biraz da o fantezileri harekete geçirecek biçimde, dramatik bir sahne içinde e, kurgulanmıştır. Eşvenli Combs'un yazarı Arthur Conan Doyle da 1880'de yazdığı The American's Tale hikayesiyle yine bu etçil bitkiyi fantastik bir canavara dönüştürerek sinek kapanlı çılgınlığına hatırlı bir katkıda bulunmuş. İlk olarak, London Society dergisinin Noel özel bölümünde anonim olarak yayınlanan bu kısa hikaye, Arizona vahşi doğasında devasa bir Venüs sinek kapanı tarafından öldürülen bir adamın hikayesine odaklanıyordu. Efsanevi bilim kurgu yazarı Wells yine ayrıca 1905 tarihinde bir botanikçinin kan emici orkidesinden bahsederek daha sonra 20 yıl yüzyıl boyunca Venüs sinek kapanını daha da popüler hale getirecek. Küçük Korku Dükkanı ve Trifet Günü gibi müzikal, film ve televizyon uyarlamalarında yer alan uzaylı insan yiyen bitki hikayelerinin temellerini atmış. Besle beni diye bağırıp şarkı söyleyen o küçük korku dükkanının o kanı susamış yaratığı Venüs sinek kapanı model olarak, alınarak yaratılmıştır örneğin. Şüphesiz Venüs sinek kapanın bitkileri hayvanlardan ayıran taksonomik sınırları ihlal ettiği algısı bugün de insanları büyülemeye devam ediyor. Küresel bitki ticaretini beslemek için ticari olarak yetiştiriliyor. Ama Diona pullanın vahşi popülasyonları, habitatlarının tahrip olması, kaçak avlanma, ekirlik ve insan kaynaklı antropolojik iklim değişikliği nedeniyle giderek daha fazla yok olma tehdidi altında. Tüm etçili bitkilerin neredeyse yarısı Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin farklı risk kategorilerinde kırmızı listesinde girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve Karayipler'de yerleşik popülasyonlara rağmen e, Venüs Sinek Kapanı şu anda kaçak avcılığının e, ağır para cezaları ve hapis cezası ile caydırılmaya çalışıldığı e, Savunması türler arasından istilenmiş. e Venüs'ne Kapanı, egzotik mitler ve canavarlar için sonsuz ilham kaynağı olan bu doğa e, seçilim harikası bugün hala dünyadaki hemen hemen Her büyük botanik bahçesinin canlı koleksiyonlarında, özel sergilerde her yıl milyonlarca ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Ee, sevgili dinleyiciler, Botanik bu haftada buraya kadar olsun. Darwin'in hareketin hızı ve gücüyle dünyanın en harika bitkilerinden biri dediği Venus Sinek Kapanı'nı anlattım size. Program desteklerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum burada. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.